1655, numaralı konu, Hz. Peygamber'in isteyiz ettiği şeyler, evet, Hz. Peygamber şöyle dua ediyordu, Ey Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınıyorum, kabir azabından sana sığınıyorum, ölüm ve yaşamın fitnesinden sana sığınıyorum, numaralı konu, başka bir rivayette, borcun ağırlığından ve düşmanımın galip gelmesinden sana sığınıyorum, diye varit olmuştur.